hemina şeytan er bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve minha ay minel vucuhil fasideti yine fasit vecihlerdendir malum fasit istidlal vecihlerini okuyoruz ...onlardan biri de şudur... ...tahsisuhu... ...ey el ammi... ...beğarazil mütekellim... ...am lafzı... ...mütekellimin... ...maksadına tahsis etme... ...mütekellimin maksadı ne ise... ...am lafzı ona tahsis etme... ...niçün? ...liannehu <tahsizuhu> ey el mütekelime, ...çünkü mütekellim... ...yani söz söyleyen, konuşan kişi... ...yüzhiru bi kelamihî... Kelamıyla ortaya koyuyor. Neyi garazahum? Maksadını ortaya koyuyor. Bir insan bir şey söylediği zaman onu niçin söyler? Maksadını ortaya koymak için söyler. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan varit olan hadisler de bu anlamdadır. O halde feyecbu bu bina uhu, ey bina o kelamihi, sözünün sözünü bina etmek vacib olur. Hangi konuda? Fil umum ve husus. Umum ve husus konusunda konuşan kişinin sözünü bina etmek vacip olur. Ne üzere bina etmek? Ala mâ yu'lemu min garazihi. Bilinen maksadı üzere bina etmek. Ala mâ o şey üzere ki yu'lemu biliniyor. Bilinen nedir? Min garazihi. Onun maksadıdır. Bilinen maksadı üzere bina etmek vaciptir. Demek ki mütekellim bir şey söylüyorsa... O söylediği şeyi Maksadı ne ise Onun üzerine bina etmek Vaciptir diyor Kim diyor bunu Bu şekilde mı Mütekellimin maksadına taksis etmek Gerekir diyen usulcüler söylüyor Hanefiler bu görüşü reddediyorlar Ona birazdan gireceğiz bina bina'uhu Bina'u kelamihi Demiştik onun üzerine atıftır Ve cahalu zâlikel garazi ve bu maksadı kılmak da vaciptir. Kel mezkuri, zikredilen gibi kılmakta vaciptir. Bu görüşü savunanlar burada bu ifadeyi özellikle kullanıyorlar. Yani diyorlar ki canu zalikal garaz mütekellimin bu maksadını kılmak da vaciptir. Ne gibi kılmak? Kel mezkur, zikredilen gibi kılmakta vaciptir. Bunu özellikle söylüyorlar. Neden? Çünkü biraz sonra Hanefi usulcülerin bu görüşe karşı görüşlerini beyan ederken Meskutun anhu olan bir şey var diyecekler Bir de meskûr olan cikredilen şey var Cikredilen şey mütekellimin söylemiş olduğu söz içerisinde sözdür Ve o söz içerisinde bir de ne var? am lafız var tabi ki O am lafızı bunlar ne diyorlar? Mütekellimin maksadına gayesi ne ise ona taksis etmek gerekir diyorlar. E mütekellimin gayesi denilen şey meskûr mudur yoksa meskûtun anhu mudur? Yani susulan mıdır? Konuşulmayan mıdır? Yoksa konuşulan mıdır? E konuşulmayandır. Şimdi bu görüşü savunanlar diyorlar ki madem ki mütekellimin maksadı nedir? Konuşmasıyla maksadı nedir? Muradı neyse onu ortaya koymaktır. Maksadını ortaya koymaktır. Öyleyse diyorlar vacib olur ne sözünü o maksat üzere bina etmek bir ikinci olarak da diyorlar ki can özellikle garaz o maksadı da kılmak mütekelimin maksadını ne kılmak kelmeskur zikredilen gibi kılmak sanki zikredilmiş o maksat sanki lafız ile ifade edilmiş gibi sayarız onu diyorlar. Valla haza buna bina ende kalu kalu kim söylüyor? Bu görüş sahipleri söylüyorlar. Bu görüş sahipleri yani âm-ı mütekellimin maksadına taksis etmek gerekir diyen kişiler diyorlar ki el kelamul meskûru lil-medhî ev zemmi medih veyahut da zemm için yani birini methetme veyahut da kötüleme için zikredilen söz la-yekûnü lahu umûmun o sözün umumu olmaz diyorlar. Yani siz bir kişiyi methederken kullanmış olduğunuz lafızın içerisi bak bir kişiyi methediyorsunuz. Veyahut da birkaç kişiyi methediyorsunuz. Kullanmış olduğunuz sözün içerisinde am lafız var ise o am lafız neyi kapsar? Tahtındaki bütün fertleri kapsar. Hayır içine gitmez diyor. Medih için söyleniyorsa bu am lafız kime gider? Mütekellimin kastetmiş olduğu kimlerse ona gider. İnne'l-ibrara li fi naim El-ebrâr kelimesi ağam bir lafızdır. Bu ayeti kerime kim hakkında nazil olmuştur? Sahabi hakkında nazil olmuştur. Şafiiler diyorlar ki o zaman bu innel ebrar am lafzını neye taksis etmek gerekir? Madem ki sahabiler hakkında gelmiştir onlara taksis etmek gerekir. Ama Hanefi usulcüler diyorlar ki onlara değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün ebrar kullara aittir diyorlar. Medhi içindir o da. Demek ki kanı bu görüşte olanlar diyorlar ki kelamul meskur lil medhi evi zemmi, methetme veya kötüleme için zikredilen kelam raykun umumun. O kelamın umumu olmaz. Ne olur ya peki? O kelamın umumu olmaz ancak şu olur mütekellim hangi maksatla bunu söylemişse medih ona gider veya zem ona gider. Niçin diyorlar umumu olmaz? Lenneh Çünkü biz biliyoruz ki ennahu lem yekun qaradul bihi. Mütekellimin sözüyle maksadı olmamıştır. Ne olmamıştır? El umume. O am lafsın kapsadığı bütün fertler olmamıştır diyorlar. Bu bir görüş. Kulnâ, buna cevap olarak biz şöyle diyoruz. Hâdâ fâşidun, bu istidlal vecihi fâşiddir. Yani am lafız, mütekellimin maksadına taksis edilir. Görüşü bu şekilde bir istidlal nedir? Fâşiddir. Geçersizdir yani. Neden? لَنْهُ تَرْكُ مُوْجَبِ bi بِمُجَرَّدِ تَشَهِهِ Çünkü bu nedir diyoruz biz? لَنْهُ çünkü bu terk-ü mucebi Siga'nın gerektirmiş olduğunu terk etmektir Siga dediğimiz ne? Ağım lafız O ağım lafızın gerektirdiği nedir? Mütekellimin maksadına onu taksis etme değil Onun gerektirdiği tahtındaki bütün fertler hakkında Bu söz ile vücuda getirilen hükmün sabit olmasıdır Dolayısıyla o Siga'nın mucebi terk ediliyor Ne sebebiyle de terk ediliyor hem? Bir mücarredi teşehhi Teşehhi ne demektir? delilsiz konuşma hani derler ya sallıyor orada atıyor yani niye delile bağlı değil söylediği bir şeye dayanmıyor teşehhi o demektir zaten açıyor onu mini beyaniye ile ne diyor mucibin itibar edilen bir delil mucip olmaksızın nedir sırf onunla böyle bir söz ile ne yapmaktır bu Sihanın mucebini terk etmektir böyle bir şey caiz olmaz diyoruz biz va amelun hem de amel etmektir üstelik. Neyle bil meşkuti anhu geldi o. Şükut edilen çünkü mütekellimin garazı nedir? Meşkutin anhudur. Onun la amel diyorsunuz. yani telaffuz edilen o lafsın am lafsın gereğini terk ediyorsunuz. Onun için bu olmaz. <gülüyor> Vehu meşkutin anhu nedir? Garazul mütekellimi. Mütekellimin maksadıdır. Ve <gülüyor> la yakhfa değildir kimseye. Nefesadu terkli ameli bil mansus mens, ve ameli bil meskûte anhu mansus nasc ile beyan edilenle ameli terk meskûten anhu şükut edilenle amel etmeyin et, amel etmenin fesadı faşit olduğu gizli bir şey değildir. Bunu herkes bilir zaten diyor. Fennel âme zira âme yorafu biciqatihi sıqas biliniyor. telaffuz edildi sıqas malum. Reza bulunduğu zaman ki var çünkü söz var ortada onun içerisinde bu sıka. Siga. Ram ameli hakikati ha o sıranın hakikatıyla amel etmekte mümkün o zaman necip bu amel etmek vaciptir. Amel etmek nedir? Vaciptir. Şimdiki söyleyecek olduğu bundan sonra o geride söylemiş olduğu wala haza demişti. Buna bina en kalu kalu kim bu am lafzı mütekellimin maksadına taksis etmek gerekir diyenler var ya onlar ne demişlerdi? Medih veya zem için söylenilen am bir lafız umumî ifade etmez. Kimi met etmek istiyorsanız onu ifade eder. Kimi zemmet etmek istiyorsanız onu ifade eder diyorlardı ya ona cevap veriyor şimdi. Ven kenel amelu bi hakikati dedik. Vel imkanu kaimun. İmkan amın hakikatiyle amel etme imkanı vardır. Kaim mevcuttur. Ma istimali sigatilil medhi evid zemmi. Sigay-ı veya zemm için kullanmayla birlikte de vardır. O zaman da bulunmaktadır bu. Zira feynel medhal amme ve sena el amme. Hem am olan medih hem de am olan sena nedir? Min adeti ehlil lisan. Ehlil lisanın adetidir. Bunu yaparlar zaten. Kaldı ki bunda ne yoktur? Bir mahzur da yoktur. Hem o kişileri meth etmiş oluyorsunuz. Kişiyi veya kişileri meth etmiş oluyorsunuz. Hem de başkalarını onlara bir zarar getirme yok ki. Ziyadeçi var. Dünkü derste söylediğimiz gibi. Ve garaz. Mütekellimin maksadına itibar etme nedir bu sadece? İtibarı nev'i ihtimalin. İ'tibar-ı nev'i ihtimalin. Bir çeşit ihtimale itibar etmektir. Muhtemele itibar etmektir. Mütekellimin garazı. Çünkü bu nedir? Melfuz değil. Meşkutun, anhudur. Dolayısıyla ancak muhtemel olabilir. Ona itibar etmektir. Veli eclihi. Muhtemele itibar etmeden dolayı da Rahye terkül ameli bi hakikatil kelam. Kelamın hakikatıyla yani o am nafsın hakikatıyla amel etme. Terk edilmesi caiz olmaz. Böyle bir amel ondan dolayı terk edilemez diyor. Şimdi bugünkü dersin ana konusuna giriyor. Remin hayy min el-vujuhil fasideti. Fasit vecihlerdendir gene. Ne hamle'l mutlaka alel mukayyed. Mutlakı mukayyede hamletmek. Mutlakan. Nasıl bir hamil bir? Hamil bu mutlakan. Mutlak bir hamil. Mutlaka mukayyede mutlak olarak hamle ediyoruz. Mutlak ne demek? Tefsir ediyor onu. Ey savon iktidahu ister bu hamle gerektirsin el-kıyasu kıyas ev yahutta la. Yahutta kıyas bunu gerektirmeşin, kıyas gerektirsin veya gerektirmeşin mutlakın, mukayyede mutlak olarak hamli. Bu da istitlal vecih. Fasit istitlal birisidir. bir işidir. Nitekim bazı şafi'iyeti. Nitekim mazı şafi'ler bunu benimsemiştir. Burada bundan bahsetmeyecek. Neden? Çünkü bu konu mutlak ve mukayyet bahsinde bizi birkaç hafta uğraştıran konulardan birisiydi. Onun için diyor ki وَقَدْ سَبَقَ تَحْكِكُهُ مُسْتَوْفَنْ وَقَدْ سَبَقَ تَحْكِكُهُ Bunun tahkiki geçti. مُسْتَوْفَنْ Söylenmesi gereken her şey tamamıyla söylenerek geçti. Hiçbir şey eksik bırakılmadı. Birkaç hafta uğraştırmıştı bizi. Dolayısıyla felahâretiyle iade et. gerek yok onu burada. Ancak burada başka bir yönünden bakacağız. Kıyasın gerektirme cihetinden bakacağız. Onu biraz tahkik edecek. اَوْ يَوْتْ اِنْ اِكْتَظَاءَ الْقِيَاسُ veyahut da kıyas gerektirirse mutlak mukayyede hamledilir hangi durumda eğer kıyas mutlakın mukayyede hamledilmesini gerektirirse كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ آخَرٌ مِنَ شَافِعِيَّتِ başka bir takım kişilerin benimsediği gibi şimdi burayı iyi dinleyelim önce şunu söyleyelim daha ibareye girmeden önce katil kefaretinde yani birini katan öldürme kefaretinde nedir ayet-i kerime bishmillah fetahriru rakabetin mu'minetin mu'mine kaydı var orada mukayyettir ayet-i kerime zahar keffaretinde ise fetahriru rakabetin köle azad etme ama katil kefaretinde neydi mümin köle azad etme yani mümin bir köleyi azad etme o katil ile alakalı mukayyet iman kaydı var orada çünkü Öbürü ise zahar keffareti işe nedir? Mutlaktır. فَتَحْرِرُوا rakabetin Bir köle azad etme. Bu işe mutlak. Biz diyoruz ki mutlak ıtlaka üzere bırakılacak. Burada mukayyette takyidi üzere kalacaktır. Neden? Çünkü burada hadiseler birbirinden farklıdır. Bir tanesi şey nedir? Zahar keffareti. Diğeri nedir? Diğeri ise katil keffaretidir. Biz öyle diyoruz. Şafiiler diyorlar ki, bazı şafiiler rahimehümullah, onlar diyorlar ki hayır, burada mutlak mukayyede hamledilecektir. Yani mukayyet ne olacaktır? Her ikisi için iman etmiş olan köle ancak azad edilebilir. Hem zahar kefaretinde hem de katil kefaretinde diyorlar. Hanefiler diyorlar ki hayır, sadece katil kefaretinde mümin olan Köle azad edilir, zahar kefaretindeyse mümin de olabilir, kafir de olabilir diyoruz biz. Şimdi buradan hareketle gideceğiz. Şafiler bu hükmü verirken hangi hükmü? Gerek katil kefaretindeki mukayyetti, gerek zahar kefaretindeki mutlaktı. Her ikisinde de iman şartını koşuyorlar. Neye? Azad edilecek olan köleye imanlı olması lazım. Köle olsun, cari olsun ha rakabe dedi çünkü her ikisinde de şamildir, ait i kerimede. İman şartını şart koşuyorlar. Neden? Şafiler diyorlar ki biz burada mutlakı mukayyede kıyas ediyoruz diyorlar. Yani fetah bir rakabetin zahar kefareti olan, kefareti hakkında olan bu ayet kelimeyi kerimeyi mutlakı neye hamle ediyorlar? Mukayyede hamle diyorlar. Hmm. Mutlak mukayyede hamle Ne ile? Kıyasla yapıyorlar bunu. Kıyas derken, ne? kıyas neydi? Kıyas şudur. Bir makisun aleyh var kıyasta, bir de makis var. Makis kıyas edilen. Makisun aleyh, kıyas kendisi üzerine yapılan. Bu misalde, makis nedir? Kefareti zahar Çünkü o kıyas ediliyor. Neye kıyas ediliyor? Kefareti katle, yani mukayyede kıyas ediliyor. O da makisun aleyhtir. Kıyasta şarttır. Ne şarttır? Siz, bir hükmü ne yapacaksınız? Kıyas yoluyla başka bir şeye tadiye edeceksiniz, geçirteceksiniz. O hükmün şer'i bir hüküm olması şarttır kıyasta. O şer'i bir hüküm olmayacak olursa olmaz. Yani makisun aleyhden şer'i bir hüküm çıkarmanız lazım ve o şer'i hükmü de makis dediğiniz, kıyas ettiğiniz şeye icra etmeniz lazım. Burada bütün sorun, meşele bunun üzerine dönecek. Konu içerisinde. Konu içerisinde meşele bunun üzerine dönecek. Burada şer'i bir hüküm makisun aleyhten çıkarılıyor mu? Çıkarılıp da ondan sonra makise tadiye ediliyor mu? Geçirtiliyor mu? Yoksa geçirtilmiyor mu? Şafiler diyecek ki evet burada makisun aleyhten bir şer'i hüküm ki o nefidir Kafireyi etmektir Göreceğiz onu biraz sonra. Anlatacağız onu yani. Ve onu biz ne yaparız diyor. Mutlaka da geçirtiriz. Kafir olan orada da nefret edilir. Dolayısıyla sadece kefaret olarak verilmesi gereken hem zahar kefaretinde hem de katil kefaretinde ne olması gerekir? İman kayıtlı olan köle olması gerekir. İmanlı köle olması gerekir diyorlar. Köle veya cariye. Şimdi bir girelim konuya. Çünkü hemen nefi diyecek biraz sonra. İni kıyasu, kıyas gerektirirse dedik. Yani bu hamli mutlak mukayede hamletmeyi kıyas gerektirirse, o zaman ne olur? Mutlak mukayede hamledilir diyor bazı şafiler. Neden mutlak mukayede hamledilir? Kıyas gerektirdiğinde? Lennel kaydı. Çünkü kayıt, kayıt dediğimiz hangisi? Kefareti katil hakkında olan ayeti kerevedeki iman kaydı. Neydi o fetahhariu rakabetin muminetin o müminetin kaydı. Bu kayıt kevnihi zaiden, zaid bir vasıf olduğundan dolayı zaten sıfatları sıfatlar zaid vasıftır. Zaid vasıf olduğundan dolayı yecri mecrre şartı. Onu şaafiler söylüyor ha bizim söylediğimiz değil bu. Bu şartın cari olduğu yerde cari olur Yani şart gibi cari olur şart gibi olursa bu sıfat o zaman hangi konuda onun gibi cari olur fi enne o şartın ortadan kalkması yuk bu intifa al bihi o şarta bağlananın da ortadan kalkmasını gerektirir. Şimdi katil kefaretinde nedir o kefareti neyle kişi yerine getirecektir? Mümin bir köleyi azat etmekle veya cariyeyi azat etmekle, rakabeyi mu'mine, bunu yapmakla kefareti yerine getirmiş olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi şafiler diyorlar ki bu katil meselesinde, katil kefareti hakkında olan ayeti kerimedeki rakaben mümine ve tahlir rakabeti mu'mine, o mü'mine kaydı nedir? Zait bir sıfattır ve ne konumundadır şart konumundadır. Onun bulunmaması demek ona bağlanan kefaretul katlin bulunmaması demektir. Dolayısıyla bir adamın üzerinde kefareti katil var iken tutar da kafir bir köle veya kafire bir cariyeyi azat edecek olsa kefareti yerine getirmiş olur mu? Olmaz. Doğru olmaz. Olmaz doğru. Bizde i̇şte de öyle o. Devam ediyorlar tabi onu bir yere bağlayacaklar şimdi. Bağlıyor hemen. Şu halde bu el kaydu bu kayıt mümine kaydı gerektirir. Neyi? En nefye Kafireyi nef gerektirir. Yani kafir olan cariyeyi verebilir misiniz veya köleyi verebilir misiniz? Kefaret yerine veremezsiniz. Onun nefini gerektirir. Bu mukayyet olan ayeti kerime. Nerede fil mansus Mansus beyan edilende beyan edilen neydi konumuz şu anda biz neyi anlatıyoruz kefareti katli anlatıyoruz orada beyan edilen o ne ile gerektirir bunu bir nas nas ile gerektirir nereye çıkmak istiyorlar çıkmak istedikleri yer önemli biraz önce söyledim şer'i hükmü ispat etmeye çalışıyorlar ki kıyas yapabilsinler makisun aleyh olan kefareti katil hakkındaki ayeti kerimeyi yani fe tahriru rakabetin mu'mine. Bu ayeti kerimeyi makisun aleyh yapacaklar. Oradan bir şer'i hüküm çıkaracaklar. Şu andaki bütün gayret onun için. Şer'i bir hüküm çıkarmak için. Çıkarmaya başlıyorlar tabii. Fe bu el kaydu. O kayıt gerektirir öyleyse. neyi en nefiye. Kafireyi yani kafir olan rakabenin nefiğini gerektirir. Nerede fil mansus dediğimiz... Beyan edilen, şu anda beyan ettiğimiz nedir bizim? Şu anda beyan ettiğimiz kefareti katil. Ondan konuşuyoruz şu anda. Kayıt çünkü onda var. Mü'mine kaydı orada var. Orada nefi gerektirir, ne ile gerektirir. Bin nas, bu nas ile. Yani, فَتَحْرِرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا Ifadeye dikkat edin şimdi. Bu nas ile bunu gerektirir. E gerektirir de ne olur? Sonucu söylüyor şimdi bize. وَلَمَّا كَانَ النَّفْيُمْ مَدُّولَ nas. Nefi, kafireyi nefyetme nasın meddülü olunca hangi nasın? Fetahriru rakabetin mukmine ha, bu nasın meddülü olunca el mukayet söylüyor zaten. Mukayet nasın meddülü olunca, kâne bu nefi oldu, Hukmen şer'iyyen. varmak istediği sonuç buydu zaten. Bu nefi nedir öyleyse? Şer'i bir hükümdür. Ha, şimdi şafiler diyorlar ki madem ki biz Mukayyet olan nastan, şer'i hüküm olan bunu çıkardık. Yani kafirenin yeterli olmayacağı nefi dediğimiz şeyi çıkardık. Nerede kefareti katilde kafire yeterli olmaz. Kafire geçerli olmaz. Yeterli tabiri az kalır. Geçerli olmaz. Bunu çıkardık diyor şafirler hükmü şer'i olarak. O zaman fe yücibul kaydun nefiye. Bu kayıt nefi gerektirir demek. E peki ne olur? Nerede gerektirir? Fi nazirihi o mansusun yani kefareti katil hakkında olanın benzerindeki neyi kastediyor kefareti zıharı daha doğrusu neyi kastediyor mutlakı kastediyor çünkü orada ne vardı orada rakabetin rakabe e, rakabe var sadece muni yok fethriru rakabetin mutlak var orada onun için benzerinde benzeri dediği fil fi mansus mansus dediğimiz hangi şeydi Kefareti katildeki rakabeyi mu'mine onun benzerinde eyvan onda da nefyi gerektirir. Kıyas yaptı bize şu anda. Ne yaptı Şafi'ler? Kıyas yaptılar. Tabi kıyasta dayanakları ne ve ne onu söylemedi. Onu söyleyeyim ben size orada söylemiyor onu. Ve gerek kefaretlerin bütünü zecir içindir. Caydırma içindir zaten. Kefaret niye kişiye gerekli kılınır? caydırıcı olsun diye bir daha böyle bir duruma düşmesin diye. Şafii'ler diyorlar ki bütün kefaretlerde bu caydırıcılık vardır zaten. Dolayısıyla o vecûbeden hareketle bir de şer'i hüküm makisun aleyh'ten çıkardık mı o zaman ona ne yapabiliriz? Diğer kefaretlerin mutlak olan diğer kefaretlerin hepsini mukayyet üzerine ne yaparız? Hamlederiz diyorlar. Ve şafirlere göre kefaretlerde köle azad etme ile yerine getiriliyorsa bütününde imanlı olma şartı var. Gerekçesi budur. Tabii biz buna cevap vereceğiz. Fî nazîl-i kıyas kıyas yoluyla zaten kıyası da yapmış oldu. hükmü şeri şerî makisun yani mukayyet olan nasdan çıkarınca mutlak olan nası da ne yaptı? Ona yani daha doğrusu oradan çıkardığı hükmü mutlak olan Nassa tadiye etti, geçirtti. Ve ne dedi? Zahar kefaretinde de iman şartlı, yani imanlı olan bir köle veya cariye azat etmesi lazım dedi. Kulna, bir cevap olarak diyoruz ki, hamlül mutlaka alel mukayyedi bil kıyas, mutlakı mukayyede, kıyas sebebiyle hamletme fasidun, fasittir. Gerekçesi öyle bir tane de değil, üç tane levucuhim bir takım gerekçelerden dolayı. El-evvelü birincisi şu. Enne hada'l kıyasa leysa tadiyeten lil hukm Bakın başında söylediğim size tartışma nedir? Hukm-u meşeleşi üzerine dönecektir. Hanefi usulcüler diyorlar ki hadel kıyase, Şafiler'in biraz önce yapmış oldukları kıyas ne yaptılar mukayyetten nefyi çıkardılar. Yani kafirenin olamayacağını çıkardılar değil mi önce öyle yapmışlardı. Yani makisun aleyh olan mukayyetten şer'i hüküm olarak nefyi kafirenin yeterli olmayacağını çıkardılar. Rakabe-i yeterli olmayacağını çıkardılar. Ve ondan sonra onu makis dediğimiz mutlak yani zıhar keffaretine ne yaptılar? Tadiye ettiler. Ve dedil geçirttiler yani. Ve dediler ki orada da mümin olmayan köle veya cariye zıhar kefareti olarak geçerli olmaz. İlla mümin olması lazım dediler. Şimdi biz de diyoruz ki bu kıyas yani hanefi usülcüler diyorlar ki biz deyince Zaten hepsi ehli i şünnetten elhamdülillah. Yani tartışan müştehitler diyorlar ki biz de sadece tabir ediyoruz. Enne hadel kıyase bu kıyas leyse tadiyeten lil hokmi <gülüyor> şer'i şer'i hükmü geçirtme değildir. Makisun aleyhten bir şer'i hüküm çıkarılmış da makise geçirilmiş değildir diyoruz biz. Peki ne yapılıyor burada? Şafilerin yaptığı nedir? Şafilerin yaptığı Adem-i asliyi, ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Adem-i asliyi, ne yapmaktır? Makis dediklerine geçirtmektir bu. Böyle bir kıyas yoktur. Adem-i Asli'nin geçirtilmesi diye bir şey kıyasta yoktur. Böyle bir kıyas olmaz. Yok böyle bir kıyas. Kıyasta mutlaka neyin geçirtilmesi lazım? Makisun aleyhden makise şer'i hükmün geçirilmesi lazım. Burada bir şer'i hüküm yok. Makisun aleyh olan katil keffaretindeki Fetahriru rakabetin mu'mine Buradan ne çıkartılmamıştır diyoruz biz Buradan bir şer'i hüküm çıkartılmamıştır Peki ne yapılmıştır? Şafirlerin yaptığı neydi? O ademi asli idi Onu geçirtiyorlar Böyle bir kıyas da yok Nedir ademi asli? Bakınız Hüve tadiyeten lil ademil astadiyetun bel huve bilakiş bu kıyasta şer'i hükmü geçirtme yok. Bel bilakis ne var? Belhu ve bilakis bu geçirtme nedir? Tadiyetun il ademil asliği. asli olan yokluğu geçirtmektir. Ademi geçirtmektir. Ne demek bu? Vahuâ ademi asli nedir? Ademi asli şudur. Ademu izza'i gayril mukayyed. Gayri mukayyed dediğimiz hangisi? Kafire. Onun yetersiz olması Ademi asli dediğimizde Kafire olan rakabenin yetersiz olması, geçersiz olması ne için kaffaret için bu ademi asli'dir. Aslında bu konu geçen senenin birkaç ders öncesine dayanıyor. Mefhûm-u muhalefeye dayanıyor. Fasit istidlal ve cehillerindendir diyorduk. Biz o mefhûm-u muhalefe fasit istidlaldir onun kısımlarından birisi mefhumus sıfa idi sıfatın mefhumu oradan kaynaklanıyor şafiiler orada zaten ne yapıyordu mefhumus sıfayı ne kabul ediyorlardı iştidlal veçi kabul ediyorlardı biz kabul etmiyorduk şimdi fetahriru rakabetin mu'minetinden şafiilerin şer'i hüküm çıkarmasının kaynağı neresi kaynağı burası mefhumus sıfa madem ki burada bir sıfat var e, katil kefaretinde kefareti yerine getirmek için ne lazım ayet neyi ifade ediyor? Kayıtlı olarak mümin rakabeyi ifade ediyor. Şafiler diyorlar ki o mefhumu sıfa itibarıyla, mefhumu muhalefe itibarıyla diyorlar ki ha mevla Teala bunu mümine kaydıyla kayıtladığına göre kafire olmaz. Buradan çıkar o diyorlar mefhumu sıfa ile. O başka yerden çıkar diyoruz biz. Buradan değil, başka delille. Oldu mu? Mefhumus sıfa bize göre ne değildi? İstidlal veci değildi. Dolayısıyla kafire rakabenin olmaması dediğimiz ademi asli şer'i bir hüküm değildir bize göre. Niye değildir? Çünkü bize göre mefhumus sıfa zaten hüccet değildir. Onun için değildir. Şafilere göre neden? Bu ademe asli değil de şer'i hükümdür. Çünkü onlara göre mefumu sıfa ne idi? İstidlal ve cehllerindendi. Onun için Şafiler orada ne diyorlar? Diyorlar ki burada hukm-i şer'i var. Biz onu zaten ta gerideki o derste reddetmiş oluyoruz. Çünkü mefhumu sıfa yok. Olmayınca yani bize göre fetihrir rakabetin mukminetin ayeti kerimesinde Sadece bize neyi beyan vardır? Katil kefaretinde azat edilecek olan köle veya cariyenin imanlı olması lazım. Bunu anlatır. İmansız olur mu olmaz mı? Ona değinmez. O mefhumus sıfadır. Şafiler ona da değinir diyorlar. O da sabittir diyorlar. Nefi dedikleri o idi. O sabit olunca bu nasla, o zaman ne olur? Şer'i hüküm olur. Halbuki biz sabit değildir diyoruz. Gerekçelerini orada anlatmıştık tabii ki. Ama o konuya bağlıdır. Nitekim burada ona da değinecek küçük bir ibareyle. Ve o tadiyetun il ademil asliyi ademi asliyi geçirtmektir bu. Makisun aleyh olan fetihrul rakabetin müminetinden ademi asli olan neydi o? Kafir olan rakabenin geçersiz oldu. Yetersiz olduğu gene yetersizi kullandım estağfurullah. Geçersiz oldu. Bu ademi Asli'yi biz ona diyoruz. Onu geçirtiyorsunuz diyoruz Şafiilere. Onu geçirtmekte ne olur? Onunla kıyas olmaz. Kıyasla mutlaka makisun şer şer'i hüküm çıkartılması lazım. Onu çıkartmadınız. Yaptığınız kıyas doğru değildir diyoruz. Ru adam et izai gayr-ı fi sureti takyid. Kayıtlama suretinde yani fetihü rekabetin mukminet suretinde gayr-ı mukayyed neydi? Kafire onun yetersiz olmasıdır. Ne ademi asli siz onu geçittiniz. Nereye? Mutlak olan zıhar keffaretine. Böyle bir kıyas olmaz diyoruz. Niye li masbaka? Niye derken niçin niçin ademi asli geçirdi bunlar? Yani şafiilen çünkü li masbaka fi mefhumu'l muhalafeti. Biraz önce onu anlattık mefhum-u geçenden dolayı mefhum-u kısımlarından biri de mefhum sıfa idi işte orada anlatılandan dolayı onlar onu istitlal ve saydılar makisun aleyhten burada ne çıkardılar bir şer'i hüküm çıkardık dediler nedir o nefi nefi derken kafire olan rakabenin yeterli olmayacağı hay Allah o yeterliye dilim takıldı geçersiz olacağı <gülüyor> şimdi faraza Diyelim ki Şafii'ler kendi kuralları doğrultusunda mefhumus sıfayı istitlal vecik kabul ettiklerinden dolayı böyle söylediler. Bizim cevabımız o açıdan onları çok tatmin edici olmayabilir. Ama başka cevaplarımız da var burada kıyas yapılamayacağına dair. Yani kıyasla bunun yapılamayacağına mutlakın mukayyede hamledilemeyeceğine dair başka seçenekler de var. Zaten birkaç vecih var demişti. Şimdi ikincisini veriyor. Ve saniye, ikinci gerekçe şudur. Enne hadel kıyase. Bu kıyas iptalun lil hukmü şer'i. Bu şer'i hükmü iptal ediyor. Ya hadi diyelim ki şafiiler kendilerine göre mukayet olandan yani fetahrir-u rakabetin mu'minetinden ne yaptılar? Bir şer'i hüküm çıkardılar. Nefhi çıkardılar. Kafirenin geçersiz olacağını söylediler. Tamam. Kendilerine göre doğru. Çünkü onlara göre istidlal vecihi. Ama siz bunu yaparken, burada kıyas yaparken ne yapıyorsunuz diyoruz onlara? Şer'i bir hükmü iptal ediyorsunuz. Nedir o şer'i hüküm? E sabit-i nasil mutlak, mutlak nasla sabit olan şer'i hüküm. Ve o şer'i hüküm nedir? İzza u gayri gayri-l-mukayyet. gayri mukayyedin yani kafir olan rakabenin yeterli olmasıdır. Kel kafireti diyor zaten gayri-mukayyet o demekti. Şafire olan rakabenin yeterli olması. idzası yani yeterli olması. Yeterli de bu kelimeden takıldı dilimize demek ki. Yeterli olması. Bunu iptal etmediler mi şafiler? Evet iptal ettiler. <gülüyor> Zahar kefaretinde Mevla Teala ne buyuruyor? Fetahriru rakabetin. Bu ayeti Kerim ortaya bir şer'i hüküm koyuyor. Nedir o? Rakabe azadetsin yeterlidir. İster kafiri olsun, o rakabe ister mümine olsun, fark etmez ikisi de olabilir. Demek ki kafire rakabe yi, zahar kefaretinde kişi ne yapabilir? Kefaret olarak verebilir. Öyle değil mi? Peki kafiler yapmış oldukları kıyasla ne yapmış oldular? Bu ayeti kerimenin, bu hükmünü yani kafirenin yeterli olma hükmünü ortadan kaldırdılar. Hakikaten de öyle yaptılar. Aslında bu biraz sonra üçüncü şık olarak ortaya koyacağında saklı gelen. Her ikisini de ifade eder üçüncü şık. Okuyalım onu görelim bakın. Ve salihçi üçüncü gerekçe de şudur. Ennehu bu kıyas, kıyasun fi mukabeletin nas. Yahu nas karşısında kıyas yapmaktır. Kıyasın temel şartı ne? Makis hakkında nas olmamalı. Kıyas edilen hakkında ne olmamalı? Nas, ayet veya hadis olmamalı. Ki sen ne yapabilirsin? Ne yapabilesin? Kıyası devreye sokabilirsin. Neden? Çünkü ayet ve hadisle sabit, ayetle özellikle sabit olan nedir? Kat'idir. Usulün başında zaten ne diyorduk? Şer'i deliller nedir? 4'tür Ne sayıyor önce? Hemen üç taneyi sayıyor. Dördüncüsü de diyor. Kıyastır. Kitap, sünnet, icma söylüyor. Dördüncüsü de. Bak birincisi kitap, ikincisi sünnet, üçüncüsü icma, dördüncüsü kıyas. Böyle saymıyor. İlk üçünü nasıl sayıyor? Kitap, sünnet, icma. Ve Rabi'un. Dördüncüsü de nedir? El-Kıyas. Ya ona özel olarak niye dördüncüsü diyor? Ne özelliği var onun? Onun özelliği var. Çünkü kıyas yapabilmek için mutlaka evvelinde üç taneden birinin bulunması lazım. Yoksa kıyas yapamazsınız. Oldu mu? Yoksa kıyas yapamazsınız. Niye? Çünkü o gerideki üç tane biri makisun aleyh olacak. Oradan bir şer'i hüküm çıkartılacak. Makise de o şer'i hükmü geçirteceksiniz. Ondan dolayı. Şimdi burada da diyor ki nasıl mukabilinde kıyas yapmıştır şafiiler? Bu değil. Bakınız. Hakikaten yaptılar mı? Evet yaptılar. Ve şartul kıyas, kıyasın şartı nedir? Adem'in nas, alâ subutil fil makis. Bak, makiste hükmün sabit olduğu üzerine nas bulunmaması gerekir. Ve intifaihi, ev intifaihi vav manasında o. Ev, yani ve ve hükmün nefyedilmesine dair nas olmayacak. Makiste ha, ne hükmün subutuna, ne hükmün nefyedilmesine dair ne olmamalı? Nas olmamalı. Halbuki burada, Keffareti zahar Nedir? Makis Kıyas edilen. Neye kıyas ediliyor? Keffareti katil Makisun aley. O makis dediğimiz keffareti zahar Hakkında ne olmamalı Ne subuta ne intifaya Dair bir hükmün Sabit olmaması lazım Keffareti zahar hakkında. E var Ayet var Keffareti zahar hakkında neydi Ayet-i Kerimemiz? Bismillah Fetahriru rakabetin Nas bu? Ve bu nas neyi ifade ediyor? Kefareti zıhar. Bunun kefareti kefaretini yerine getirmek için ne yapabilirsiniz? İster kafir ister mümin bir köle veya cariye azat etseniz yeterlidir. Bak hüküm koyuyor ortaya. Nas var bu konuda. makiste makis hakkında bir nas varsa şişin orada kıyas yapmanız söz konusu olamaz. Yapacak olursanız ne yapmış olursunuz? Nas mukabilinde. Nas'a karşı Kıyas yapmış olursunuz. Bu caiz değildir. Bin nas'il mutlakı ve huve izzâ-u gayril mukayyedik. Estağfurullah. Ve sâliş ennehu kıyasun fî mukabeletin nas. Ve şartul kıyas ademun nas'ı alâ subûtil hükm fil makis. Ev intifaihi. Ne hükmün Bu, subutuna, ne Format. de intifasına makiste ne bulunmaması gerekiyor? Hükmün sabit olmasına dair nas bulunmaması gerekiyor. Ve el mutlakı nasun? Burada mutlak yani fetahriru rakabetin. bu mutlaktı. Bu mutlak nasun dalun ala izai'l muqayyidi ve Hem kayyet iman kayıtlı olan rakabeyi hem de ondan başkasını yani iman kayıttı olmayanı ne yapıyor? Hepçine delat ediyor. Min gayri wujubi ahadihi male ta'yin. İkisinden biri de tayin edilmiş olarak vacip olmaksızın. Yani fetahriru rakabetin ister rakabeyi mümine olsun, ister rakabeyi kafire olsun, birini tayin etmeksizin vücubu ifade ediyor bu. Şu hâle felâ yecûzû en yusbete bil kıyâs, bil kıyas kıyas ile ispat edilmesi caiz olmaz. Neyin ispat edilmesi? İczâ-ül mukayyedi, mukayyedin yeterli olması, iman kayıtlı olanın yeterli olması, Mademi i iczâ-i Mukayyet olmayan kafirenin yeterli olmamasıyla beraber imanlı olanın yeterli olması kıyasla ispat edilemez bu mutlak Nas'ta. Fenkil. itiraz var. İtirazcı itirazı neye yapıyor? Burada Nas mukabilinde, nassa karşı kıyas yapılmamıştır. İtirazcının itirazı bu. Bakalım nasıl savunuyor bunu. El mutlakı. فَتَحْرِرْ rakabetin Mutlak bu. Bu mutlak سَاكِتُنْ anil kaydi. Kayıttan sakit değil midir? Sakit derken ya kayıt yok orada. Yani ayeti kerime فَتَحْرِرْ رَقَبَتٍ ve kafiretin Böyle bir kayıt yok orada. Kayıttan mutlak. Sakit yani ondan bahis yapmamış. غَيْرُ مُتَعْرِزِ اللَّهُ O kayıda ne yapmamıştır? Temas etmemiştir, değinmemiştir. ne nef ederek, ne ispat ederek bir değinme var mı kayda yok hakikaten kayıtta bir nefi cihetinden bir şey yok ispat cihetinden bir şey yok sadece ne var fe tahriru rakabetin var kafire mümine bu sıfatları ne ispat var ne de nef yetme var öyle değil mi ona değinmiyor mutlak öyleyse fe yekonul mahallu mahall rakabe öyleyse rakabe olur ne olur? Fihakil vasfi, vasıf konusunda rakabe olur. Şu sorudaki hinliye bakınız. Acayip bir sorudur yani. Ha demek ki bu mutlakta ne yok? Vasıf cihetinden ele aldığımız zaman mutlağı ne nefi var ne ispat var. Buna değinmemiştir bu nas. Dolayısıyla bu nas sıfat konusunda nedir? Hali. Eğer konu mahall rakabe olur, nerede fi hakkıl vasfı vasıf hakkında mümin'e veya kafire vasfı hakkında olur, halien <gülüyor> an-nas nas'tan halidir, nas'tan beridir. Dolayısıyla demek istiyor. Biz bu sıfatı mukayyetten uspat edersek o nefi mesela kafire olamaz. Bunu ispat edersek nas'a karşı bir ispat yapmış olmayız. Nas mukabili kıyas yaptınız bize demeyin demek istiyor. Ucibe, cevap veriyoruz ana. Yo, hayır, bu nasıl karşı yapılmıştır diyoruz. Nasıl cevap veriliyor? Ben lahu Bu kesinlikle kabul edilemez. Ben lahu bilakis. Bu mutlak na'tukun, na'tukun bil hukmi fil mahalli. Onlar demişlerdi ya mahalle rakabe'de bir hüküm ne yapmıyor, söylemiyor. Mes, sukut etmiştir o konu. Yo, hayır, konuşuyor. Kim demiş sukut etmiş? Şevâun vücid evlem yücet kayıt bulunsun bulunmasın. Bunu söylüyor ya. Zaten mutlak olmanın özelliği o değil midir? Mümin'e kaydı bulunsun bulunmasın demektir. Nassın mutlak olmasından maksat nedir? Ya mukayyedi de var bunun. Orada mümin'e kaydı var. O kayıt bulunsun bulunmasın demektir. Kim demiş ondan halidir. Böyle bir şey yok. Onu söylüyor zaten. Her ikisi de olabilir. Bulunsun veya bulunmasın. Bulunmazsa kafireyi verirsiniz. Bulunursa mümineyi verirsiniz. Her ikisi de kefareti zahar olarak geçerli olur. Diyoruz. Ve mana kavlihim innel mutlaka gayri mutarruzunlis sıfatı. Evet bu tabiri Hanefi usulciler de kullanıyorlar. Ama onun manası biraz önce itirazcının itirazında kullandığı gibi değil. Buna değinilmemiştir anlamında değildir. Başka bir anlamı var onun. Yani ve kavlihum usulciler mana kavlihim usulcilerin söylemeşinin manası. Ne diyor usulciler? Hanefi usulciler. Ünnel mutlaka gayrimutâruzenni sıfâti Mutlak sıfata değinmemiştir. Demelerinin la binnefi ve la bil ispat Ne nefi ne de ispatla değinmemiştir demelerinin manası. Ennehu haber geldi. Nedir bunun manası? Ennehu la yedullu alâ hadihimâ Ennehu bu mutlak bu mutlak <gülüyor> muayyen olarak o ikişinden birine delalet etmiyor. Yoksa ikisine delalet ediyor. Ama muayyen olarak sadece kafireye, hayır böyle bir delalet yok. Veya muayyen olarak sadece mümineye, hayır böyle bir delalet yok. Her ikişine delalet ediyor, muayyen olarak birine delalet etmiyor. Onun manası budur. Yani sıfatlara mutlak değinmemiştir demenin manası budur yoksa orada nefi ispat cihetinden değinmemiştir e, o zaman sıfat itibarıyla bu nas halidir deyip ondan sonra sıfatı başka bir nastan ortaya çıkarıp ki nefi idi o biliyorsunuz yaptıkları kıyasta şafilerin onu tutup da mutlaka ne yapamazsınız geçirtemezsiniz peki bunu burada bırakalım i̇şte yeni bir itiraz var Vela ve celbü ebü evil cedü es Baba veya dede küçük erkek veya küçük kız çocuğunu evlendirecek olsa velidir böyle bir yetkisi var malumunuz. Ama nasıl evlendiriyor? Bir qadrin fahişin fil mehr. Mehirde aşırı aldanma ile. Mehirde aşırı aldanma ile. Nasıl Suretini veriyor zaten? Şöyle ben devcel binte baba kızını evlendiriyor veya dede kız torununu evlendiriyor ve noksan mi mehriha mehrinden noksan ediyor yani diyelim ki o kızlar o bölgede o çevrede o ailede ne kadara evlendiriliyor diyelim ki 50 gram altına bunu yapıyor tutuyor bunu 20 grama indiriyor noksan ediyor bu fahiş bu aşırı aldanma ecevece ibnehu veya baba oğlunu veyahut da dede erkek torununu <gülüyor> evlendirirse vezat ala mehrim raatihi evlendirdiği kız karısı olacak onun mehrinde ne yapsa? Ziyade yapsa. Normalde dir mehir. Ne yapsa bunu? Yüze çıkarsa, yüz yirmiye çıkarsa. Gabdi fahiş bu. Ev min gayri küffin veya dengi olmayan biriyle evlendirse. Kim? Baba ve dede sahir ve sahireyi. Nasıl vece ibnehu emeten mesela baba oğlunu veya dede erkek torununu cariye ile evlendirse. Dengi değil. Böyle yapsa. Evzevvece ibne tehu abden veya da baba kızını veya dede kız torununu ne yapsa bir köle ile evlendirse dengi değil dengi olmayan evlendirse cazi <gülüyor> indel imam imam-ı azama göre caizdir niçin <gülüyor> çünkü şefkat mevcuttur hiç kimse bir kız evladına veya bir erkek evladına sagir veya sagireye çocukken hiç kimse babasından dedeşinden daha merhametli olamaz anne de var ama evlendirmede o yok onun için babasından, dedeşinden kimse daha merhametli olamaz. Dolayısıyla burada şefkat vardır. Eğer baba veya dede, erkek, dede erkek torununu, baba erkek evladını bir kızla evlendiriyor ve mehirde düşürme yapıyor, mehirde yükseltme yapıyorsa bu çocuğun aleyhine öyle değil mi? Çocuğun aleyhine olsa da yine nikah geçerlidir. Neden? Şefkat var. Ne demek? Eğer burada bir miktar fazla vermişse baba mutlaka çocuk için ne görmüştür? bir menfaat görmüştür. Öyle değerlendirilir. Çünkü şefkat var. Khilafetlehum <gülüyor> imame'nin muhalefet ediyor. Niye? Nefatın nazar imame'nin diyor ki nazar gözetme, sığır Sagir ve sığırıyı gözetme ortadan kalkmıştır diyor. Çünkü fahiş var burada mehirde veya dengi olmayanla evlendirme var. Ve <gülüyor> velayetu mukayyede tüm bihi velayet dediğine baba ve dedenin evlendirme yetkisi bu yetki mukayyede tüm bihi bu nazar gözetme ile kayıtlıdır. Gabni fahiş varsa gözetme devreden çıkmıştır. Dolayısıyla bu evlendirme geçerli değildir diyorlar. Haza izalem yoraf su il ihtiyar. Bu söylediğimiz imam azama göre geçerlidir diyoruz. su il ihtiyar. İzalem Yuraf o veli baba veya dede tanınmadığı zamanda, bilinmediği zamandadır. Ne ile? su il ihtiyar kötü tercihli biriçi olarak tanınmıyorsa. Normal bir insan yani. Kötü tercihi nasıl? İmma. Ha estağfurullah. Kötü tercihli değil. Amal ebu marufan bi su'i'l-ihtiyar baba kötü tercihleriyle tanınan birisi ise dede de aynı şekilde tabii. Nasıl mecaneten ve fiskan mecaneten tamamen vurdum duymazlığından veyahut da fasıklığından böyle birisi ise kanel akdu batilan ittifakan ittifakla bu akit o zaman batıl olur. Ale sahih sahih olan görüşe göre kemafil fetih nitekim Fethül kadirde de bu böyledir. Ve nece zalike'l-tezvicu huma bil-ğabni Sagir ve sagireyi evlendirme olmaz. Kim için? Ni gayril ebi diyecek. Velcetti. Baba ve dededen başkası için olmaz. Tezvîcü humâ bil gabni. Aşırı aldanma mehirde. Bu şekilde. Ve gayril küffi. Denge olmayanla evlendirme yoktur. Kim için? Ni gayril ebi velcetti. Baba ve dede dışındaki diğer veliler için yoktur. Mesela bir amca için yoktur. Ve fit telvih. Telvih'te şöyle cükredilmiştir. Ve levzevvece humâ gayril ebi velcetti. Baba ve dededen başkası Sakir ve Sakire'yi evlendirecek olsa, min gayri küffin denge olmayan biriyle ebi kabnin fahişin veya mehirde aşırı aldanmayla lem yesahha asla asla sahi olmaz. Telvih'te böyle diyor. Fa haza ıslah. Buna binaen ıslah kitabında ıslah müellifi şöyle diyor. "Remen ve hem ennahu Kim sahih olur diye vehmediyorsa, lakin yetbu hakul fesih." Böyle vehmediyorsa, sahihtir ama fesih hakkı vardır. Yani kız buluğa veya erkek çocuğu buluğa erdiğinde bu haktı ne yapar? Bozabilir, feshedebilir. Bu şekilde kim vehmediyorsa fakat Sadece vehme, Sadece vehmetmiştir, o kadar. Bir önemi yok. İntihar. Bu ıslahdaki bitti. Lakin fil gevahir, fakat gevahir isimli eserde şöyle cikledilmiştir. Ve <gülüyor> yasakü tezvice gayrihima baba ve dededen başkasının evlendirmesi sahihtir. Neyle bi gamnin fahişin. Buyurun şimdi. Rabni fahl iste evlendirebilir diyor. Kem kale bazıhum niteki malları bunu söylemiştir. Bu cevahirde ve fil cami' cami' el camam isimli eserde de şöyle zikredilmiştir. Rabbi gayri kuffin denge olmayanla evlendirebilir. Kim? Baba ve dededen başkası demiştir. Alama kale bazıhum bazılarının dediği üzere ama ve sahihu ennehu la Böyle bir evlendirme caiz değildir. Sayı olan budur. Ve haza bu madem sayı olan budur. Bu da delalet eder. Yedüllü delalet eder neye? Ala vücudir <gülüyor> rivayeti la adem ala ya. Demek ki böyle bir rivayet var. Yok değildir diyemeyiz. Var. Kemal <gülüyor> yahfa gizli olmadığı üzere. Ama var olsa da sahi olan hangisidir diyoruz biz? Sahih olan caiz olmamasıdır. Dolayısıyla felav veceh. sahibi ıstah sahibinin reddetmenin bir gerekçesi olamaz. Böyle bir rivayetin varlığı ıstah sahibi ne diyordu? Usta sahibi diyordu ki: "Ve ve mennahu yasuhu lakin yathbutu haqqul fashi Evet akit sahih olur fakat fesih hakkı vardır. Böyle vehmeden kişi sadece vehem etmiştir. Bir önemi yok diyordu ya. Doğru söylüyor. Çünkü sahih olan hani rivayet var. Ne konuda rivayet var? Evlendirme geçerlidir diye rivayet var. Ama bu sah e, sahih olan hangi kişidir? Gene caiz olmadığıdır. O zaman usta sahibinin söylediğini tenkit etmeye gerek yok. Ona bir gerekçe üretmeye gerek yok. Yanlış söylüyor diyemezsiniz bu gerekçeyle. Bazıları şöyle diye. Felamet elli ratte sahibi istah ve keza kavl sahibi't-telvih. Telvih sahibinin sözü de böyledir. Ne demişti o? Lem yasahha asla demişti, değil mi? Telvih sahib böyle demişti. Onu da reddetmenin bir gerekçesi olamaz. Tedebber. Babul mehir'i birazcık da okuyayım size. Mehir kitabı en azından mehire girelim. Huve mehir nedir? Hukmül akdi. Akdin hükmüdür. Fe mehre mehir gecimü bil akdi. evi teşmiyeti. Mehir mücerred akitle ...veyahut da eğer yapılmışsa... ...mehri şu kadar koyduk denilmişse... ...onunla sabit olur, vacip olur. Dolayısıyla fekâne hûkmen ...o zaman akdin hükmüdür. Akitte sabit olduğuna göre akdin hükmüdür demek ki. Fey, e, feyâkibuhu... ...ve akdin akabinde gelir. Akit varsa mehir vardır. Zikredilmişse mehir odur. Zikredilmemişse gene mehir vardır. Nedir o? Gelecek. Eğer ilişki gerçekleşirse akitten sonra... ...mehrim içildir... İlişki gerçekleşmeden boşanma olursa mutadır. Dolayısıyla helal-i kerramdır. Fe yaqibuhu ve lehu esma'un. Mehrin bir takım isimleri var. Çok ismi var hatta. El mehru'' o belli. Ve nihletu'' ve's sadak ve'l ukru ve'l atiyetu ve'l feriydu ve'l ucretu'' ve's sadakatu ve'l alaqu. Bunların hepsi nedir? Mehrin ismidir. Hepsi mehir demektir. Yasuhu en nikahu bila yasun nikah ka sahihdir. Bila zikrihi mehr sizin nikahınız olur, sahih olur. Usulde okuduk on değil mi? İcwan, ittifakla. Neden? Lenen nikaha akd-i izdivac'in. Çünkü nikah evlenme akdidir. Ve zalike etim mi Bu evlenme akdi ise evlenen erkekle evlenen kız ile tamam olur zevceyn ile. Ve malu bir bi maksudin asliyin. Mal ki mehir ne değildir nikahta asli bir maksat değildir. فَلَا يُشْتَرَتُ ف۪يهِ ذِكْرُهُ Dolayısıyla akitte zikri şart koşulmaz. O olmazsa olmaz, denilmez. Şart koşulmaz o demek. وَكَذَا مَا Bırakın zikredilmeden nikahın olduğunu, nef bile nikah olur. Bir adam kadını nikahlarken sana mehir vermemek üzere seni nikahladım dese, kadınla kabul ettim dese, gene mehir verecektir. Nefhiyle dahi nikahını olur, sayı olur ve nehi de verecektir de mehri. Düşmez o. Şeriatın sağladığı bir haktır kadına. diyor onu zaten. Ey yasuhu en nikahu manefil mehri. Mehri nef yetmeyle beraber nikah sahih olur. Ve yek'onun nef'yu lagven. O nef'i nedir biliyor musun? Nikah vermemek üzere. O lagifdir Geçersiz bir sözdür. İtibarı almıyor onu şeriat. Khilafenli <gülüyor> Malik. İmam Malik'in muhalefeti var yalnız. Ve qalluhu meh'in en azı asharatu derahime on dirhemdir. <gülüyor> Ve seb'ati mesakîle. Yedi miskal ağırlığında olarak. Yedi miskar altın ne kadar ağırlık yapıyorsa, on dirhem de o kadar ağırlıkta olacak. Öyle on dirhem. Günümüzde o yok tabi. Eşkiden biliyorsun. Veylem tekün, söylüyor onu oradan söyleyeyim onu. Veylem tekün, bu on dirhem olmasa da, ne meskûketen, meskuke demek, belirli simge ve simge ile basılmış, tab edilmiş, olmasa da. Bel-Tibren bilakis külçe olsa da, yine olur ve inna meshruṭa el-meşkuke tu ha o on dirhemin meşkuke basılmış darbedilmiş olması darphanede onun şart kılınması fi nesabi serikati serikat hırsızlık nisabında o da on dirhemdir ama oradaki on dirhem nasıl on dirhem olması lazım meşkuke darphanede basılmış olan dirhem biliyorsunuz gümüş paradır orada basılmış olması lazım niye lil eli kesme noktasında böyle olması lazım niçin taklilen li vücudil haddi haddin varlığını azaltmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya İdra bi şüphelerle hadleri düşürünüz dolayısıyla hadlerde daha çok hangi tarafa çalışır fakihler düşürme cihetine çalışırlar onun için on dirhemi hemi serikatın nisabında ne olarak neyi şart koştular mesküke olmasını şart koştular mehirde değil ventezame kelamuhu Musannıfın kelamı içerdi. Yani ve akalluhu asharatu derahime. Dediği bıraktı. Mutlaktır. Bu e, borç da olabilir, peşin de olabilir. Öyle değil mi? İşte onun için musannıfın kelamı içerdi. Neyi? ve vel ayni. Biddeyn borcu da içerdi. Veyahut da vel ayn, yani peşin ödenmeyi de içerdi. Fe nev tezevve cehala aşaratin. Bir kimse bir kadınla on hemi mehir koyarak evlense. On dirhem ki, Deynin lehu ala fulânin. Falan kişi üzerindeki alacağı olan on dirhem. Yani bir adam kadınla evlenirken nikahlarken diyor ki e, nikahında on dirhemi falan kişi de olan bir ay sonra alacak olduğum on dirhemi mehir olarak koydum dese. Ne olur? Saghat et tesmiyetü. Bu şekilde bir isimlendirme sahihtir. Mehir o olur. Niye? Yani neticede o alacağı bu kişinin mal değil midir? Maldır. Fe kadın akazet hu dilerse onu ne yapar? Akazet <gülüyor> hu, o on dirhemi alır kimden? Mine <gülüyor> zevci. Hiç o kocanın alacaklı olduğu adama gitmeden direkt zevçten yani kocasından da isteyebilir. Emmin ben aleyhideynu veya borçlu olan kişiden de isteyebilir. Kemafil bahr, <gülüyor> bahrul raik'te de böyledir. Ve Kale malik, imam malik diyor ki mehrin akalli rubu'u dinarin ve selâsetü derahime Bir dinarın dörtte biri ve üç dirhemdir diyor. Ve önce İmam Şafi'ye göre Kullu ma yecuzu ahdul ivazi anhu Kendisinden bedel alınması caiz olan her şey mehir olur. Yaslahu mehren Mehir olmaya elverişlidir. Kendisinden bedel alınması caiz olan her şey bedel olabilir nerede? Şey, mehir olabilir nerede? Nikah akdinde. Ne gibi mesela? Bakınız Kur'an Kur'an öğretme Şafilere göre biliyorsunuz Kur'an öğreten ne alır? Ücret alır Demek ki Kur'an öğretme nedir? Karşılığında bedel alınan bir şeydir Öyleyse şafi olan birisi Bir şafi olan kızı evlenirken Deşe ki Sana Kur'an öğretmeyi Mehir koyarak seni nikahladım O da kabul ettim dese nikah olur Ve talakumratin uhra Ve Diğer kadını boşama. <gülüyor> kadını boşama karşılığında bedel alınabilir mi? Alınır. Hani para karşılığı boşama var. Hulu değil ha. Hulu bizzat. Hulu lafzıyla yapılır. Bir de bana para ver seni boşayayım diyebilir adam. Bana şu kadar para ver ben de seni boşayayım. O da verse seni boşadım dese bu para karşılığı boşamaktır. Demek ki boşama para karşılığı yapılıyor. Demek ki boşama fiilinin karşılığında bedel olarak para alınabiliyor o zaman bir kadın şafiylere göre ha, diğer bir bir şafi erkek kadını nikahlarken şafi kadını dese ki diğer karımı hanımı var, onu boşamak, boşamayı mehir koyarak seni nikahladım o da kabul etse olur mu? Olur. Çünkü karşılığında bedel alınabiliyor. Otelakumretin ukraba başka diğer kadını boşama. Vel afwu anil kisas, kısastan affetme. Evet bedel alınıyor çünkü ondan. Yas tah de indehu göre mehir olmaya elverişlidir. Bize göre değil ha. Lan abicim delilimiz şu. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhi salatu vesselam buyuruyorlar. La mahra qalla min asharati dirahima. 10 dirhemden daha az mehir yoktur. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Dirhem olması gerekiyor. Mal olması gerekiyor mehrin. Wa law in kana laifin. Bu hadis her ne kadar zayıf olsa da fakat taat dedi turquhu. Fakat bu hadis rivayet yolları nedir? Birden fazladır. Ve laifu iza ru'ya min bir yoldan zayıf hadis rivayet edildiği zaman yasiru hasenen. Dolayısıyla delil olarak alabiliriz onu. Hasen olur. İza kana bir gayril ha. Hadisin zafu Ravi'deki fısktan dolayı değilse. O zaman bir kaç yolla rivayet ediliyorsa zayıf hadis ne olur? Hasen olur, hatta olur. Ve li annahu Ayrıca mehir nedir? şeriatın hakkıdır ucu ben vacip olarak o zahar şerefil mahal mahallin şerefini ortaya koymak için yani kadının şerefi içindir Mehir şerefli olduğunu ortaya koymak içindir Mehir Dolayısıyla fekatları bir mallehu hatar vekat bu me me Mehir takdir edilir ne ile bir ma o şehlik Lehu o şey için vardır ne hatar değer vardır kıymet vardır böyle bir şey ortaya konması lazım Olaşreti işte o da 10 dirhemdir efendimiz aleyhissalatu vesselamın buyurdu gibi. Romadallal alamadu nahu dunha 10 dirhemden daha azına delalet eden bazı rivayetler var. Onlar uhmel alel muaccel peşin olarak o kadar verilmeliye hamledilir. Ve fil hanige haniyede şöyle zikredilmiştir. La tezeffeha ala el bir kimse bir kadınla 1000 dirhem mi mehir koyarak evlense min nakdil beled şehrin nakdinden nakit <Lucy> Nerede geçerse geçsin. Ne demektir? Dirhem veya dinar demektir. Kitaplarımızda. Eski kitaplarımızda hep böyledir. Dirhem dinar nedir? Nakittir. Biz para diyoruz şimdi ona değil mi? Nakit ver diyorsun. Yani peşin ver diyorsun. Aslında nakit kitaplarımızda nedir? Dirhem dinardır. Diyelim ki bir kimse kadını ne yaptı? Şehrin nakdinden. Niye şehrin diyor? Çünkü biliyorsunuz. Daha önce söylemişimdir bunu birkaç defa. O dönemde dirhemler paralar yani neyle basılıyordu altın veya gümüşten gümüşten basılanlara dirhem deniyor bunların hepsinin gramajı aynı değil dirhemlerin gramları ne değil hepsi aynı değil onun için şehrin dirhemlerinden bir dirhemi bin dirhemi mehir koyarak kadını nikahlasa o, o şehrin dirheminin gramı ne olabilir misal 5 gramdır başka bir şehrin 4 gramdır olabilir bu dese fekese kesedet Sonra da daha kadın henüz mehri adamdan almadan kesedet. O dirhem ne olsa piyasadan kalksa, tedavülden kalksa, kullanımdan kalksa. vasaran nakdu gayraha. Şehrin kullandığı nakit şimdi ne oldu? Başka dirhemler olsa ki bu oluyordu. Kâne ale zevci. Koca neyi verecek o zaman? Koca üzerine vacip olur ne? kıymeti tilket derahimi. O dirhemlerin kıymetini vermesi gerekir. Hangi dirhemler? Tedavüldeyken olan dirhemler var ya onların kıymetini vermesi gerekir. Ne zamanki kıymeti? Önemlidir o da. Ya kesedet kesada uğradığı, tedavülden kalktığı günde ne kadar değeri vardı? Misal ne kadar dinar alıyordu? Altın para alıyordu ise o kadarını öder koca. Hu muhtar tercih edilen budur. Peki burada kalalım inşallah. الحمد لله